Yanlarına döndüğünüz zaman kendilerini rahat bırakmanız için size Allah adıyla yemin edeceklerdir. Artık onların peşini bırakın çünkü onlar pistir kazandıklarının karşılığı olarak varacakları yerde cehennemdir.